Her ay emekli maaşımı aldıktan sonra bir bin lira bir köşeye atıp biriktiriyorum. Bunun zekatını nasıl vermeliyim? 12 ayın sonunda mı yoksa her ay taksit taksit mi? Şöyle, bir paranın zekata konu olması için, bir malın zekata konu olabilmesi için evvela nisaba ulaşması lazım. Yani 80 tam %18 gram altın veya altın değerinde para elimde birikmesi lazım. Bir, bu biriken para bu haliyle bir yıl üzerinden geçmiş olması lazım. Diyelim ki beyefendi 5. ayda her ay biriktirdiği 1000 lirayla 3. ayda 80 gram altın alabildi. Hı hı. Bundan itibaren sayacak 1. Her ay üzerine aldığı paralar da altının yanında veya altın parası 80 gram altın parası yanında her ay aldığı paralar da üzerine eklendi. Ama ilk altını aldığı zamana itibaren 12 Kameri ay. Yani normal 12 ay sayacak. Ondan sonra o yıl içerisinde geçen tek 1000 liralarda onun üzerine ilave ederek. Diyelim ki şöyle örnekleme yapayım. Her ay aldığı 1000 lirayla 4, ay, 4. ayın sonunda 80 gram altın aldı. Evet. Buna 1 diyeceğiz. Şimdi başladı. Üzerinden 12 ay geçti. Zekat vermesi gerekir. Ama... Üzerinden 12 ay geçerken her ay yine 1000 lira daha koydu mesela. O koyduğu paraları da 80 gram altın alacak paranın üzerine koyacak. Yıl sonunda hepsinin %2,5'unu yani 41'ini zekat olarak verecek.